Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği yani SEFIA tarafından hazırlanan yeni bir rapor, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışın elektrik faturalarını düşürerek tüketici enflasyonunu iyileştireceğini ortaya koyuyor. Artan elektrik fiyatları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasa etkisi başlıklı rapor, Türkiye'de yenilenebilir enerji santrallerinin ve bu santrallere verilen teşviklerin piyasaya etkilerini değerlendirdi. Rapor yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın enflasyonda yaratacağı düşürücü etkinin yanında ithal yakıt maliyetlerini ve karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltacağını gösteriyor. Çalışmada Yekdem Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması veya Yeka Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamında geliştirilen projelerin ve daha çok lisanssız santrallerin hayata geçmesi durumunda 2021 yılı Tamamı ve 2022 yılının ilk yarısında serbest piyasadaki elektrik fiyatlarının ne olacağının ölçülmesi amaçlandı. Bugünküne kıyasla daha çok rüzgar ve güneş enerjisi kullanılacağının varsayıldığı çalışmada 2021 başında toplam rüzgar ve güneş kapasitesi 29,3 gigawatt, 2022 Haziran ayı itibariyle ise 35,9 gigawatt olarak hesaplandı. Piyasa takas fiyatı ve yekten birim maliyetinin nasıl değişeceği, enflasyonun nasıl seyredeceği, gaz ve ithal kömür maliyetlerinin ne kadar azaltılabileceği ve karbon emisyonlarında ne kadar azaltım yapılmış olacağı analiz edildi. Hükümet bu verilere dikkate almadan Enerji Bakanı'nın katılımıyla Hunutlu Kömürlü Termik Santralini açtı. Bu veriler ışığında yapılan vatandaşın ve ülkenin zararına. Çünkü bunun yerine rüzgar ve güneşe yatırım yapsaydık hem enflasyon düşecekti hem de cari açık düşecekti. Yeşil Gazetede yer alan habere göre, Kaz Dağları'nda açılmak istenen Halil'a bakır madeni projesi için verilen çet olumlu kararına karşı 87 davacı'nın açtığı dava sonuçlandı. Çet olumlu kararı. İptal edildi. Mahkeme daha önce de iki kez yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararla ilgili Kaz Dağları Ekoloji Platformu sosyal medyada yaptığı açıklamada çok mutluyuz. Şirketin Halila Bakır Madeni projesine 81 yurttaş ve 6 kurumla açtığımız ÇED iptal davasını kazandık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür dendi. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi Çet Olumlu Raporu'nun arkeoloji, biyolojik bilimleri, çevre, harita, jeoloji, hidrojeoloji, maden, meteoroloji, orman ziraat mühendislikleri, şehir ve bölge planlama açılarından incelenmesi sonucunda davacılar Ali Rıza Aydın ve Çetin Yalçı'nın işlemden doğrudan etkilenmedikleri gerekçesiyle Dava dilekçesinin iptaline Davacılar İnsan Hakları Derneği Türk Tabipleri Birliği Çanakkale Tabip Odası Başkanlığı Ulvi Kağan Meriç, Süleyman Er Yılmaz ve Mevlüt Yılmaz'ın başvurusunun ehliyet yönünden reddine diğer davacılar yönünden ise dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Beş Yıldızlı otelin yanında dereye kirli su bırakılması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çevreyi kasten kirletme sonucu, suçundan yargılanan sorumlu müdür itiraz yolu açık olmak üzere 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve İn Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta 2019'daki Evrenseki deresinde yaşanan balık ölümleri nedeniyle bölgedeki otellerde araştırma yapmıştı. Beş Yıldızlı Otelin atık su arıtma tesisinden alınan numunelerdeki değerlerin su kirliliği kontrolü yönetmeliği değerlerini aştığı tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce otele idari para cezası uygulandı. Otelin sorumlu müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede otelden alınan suların incelenmesinde standart kirlilik değerlerini aştığı, otele Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce idari yaptırım uygulandığı, sanığın alınan ifadesinde çevreye kirletecek herhangi bir eylemde bulunmadıklarını ve kendilerine uygulanan cezayı ödediklerini söylediği anlatıldı. İddianamede. Otelin sorumlu müdürü çevreyi kasten kirletme suçunun işlediği belirtildi. Manavgat 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanığın cezalandırılması talep edildi. İddianameyi inceleyen mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı iade etti. İncelemenin ardından dosya Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk Barajı'nın suları altında kalan Tarihi Köprü, Suların çekilmesiyle tekrar gün yüzüne çıktı. Çevrede yaşayan köylüler ulaşım için yeniden köprüyü kullanırken birçok yurttaş da tarihi köprünün çevresine gelerek fotoğraf çekildi. Geçen yıl da kuraklık nedeniyle bir bölümü gün yüzüne çıkmıştı köprünün. Bu yıl suların çekilmesi yaklaşık 4 metre yükseklikte kaldı. Kış mevsimine girildiği halde yeterince yağış olmaması ve suların çekilmeye devam etmesi bölgede tarımla geçinen yurttaşları çok endişelendiriyor. Geçen senede suların çekildiği ama bu kadar fazla çekilmediğini belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, Atatürk Barajı'nda sular ne denli fazla çekildiğini üzüntüyle görmüş oluyoruz. 30 yıl önce sular altında kalan köprü şimdi tamamen gün yüzüne çıktı. Bu çok üzücü bir tablo. Her ne kadar 30 yıllardan sonra tarihi köprüyü görme imkanımız olduysa da çok üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Atatürk Barajı'nda bulunan suyu daha fazla tasarruflu kullanmalıyız çünkü suyumuz sonsuz değil, değerini bilmemiz lazım dedi iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.